19.32 saat bir canlı konuğumuz daha var açık dergideki üçüncü ve son konuk bu akşam Güçlü Öztekin Merhaba Merhaba Güçlü hoş geldin Hoş bulduk Evet sergin açılmıştı biz de duyurduk birkaç kere şimdi sonuna doğru yaklaşıyoruz 23'ünde e, kapanacak 10 gün kaldı 11 gün 11 gün aferin <gülüyor> Kaplan Kadilak serginin ismi bir de bir şey daha var pis bir adamdı ama ellerini iyi kardı. Evet Evet ne demek ki? Ee, ne demek? Kaplan Kadillak benim e, kullandığım bir diğer ismim gibi. Hı. Yani hem Hazavuz içinde başka bir, bir, bir ismimden isimimden biri. Bir de e, güneşlerce birlikte bir grubumuz var. Kaplan Kadilak Kuku Vazı, oradan gelen bir şey. Cümle sadece buna eklenen. Hı hı. Bir şey ve aslında çok bir. Sergide ilgili bir şey vaat etmiyor. Yok hayır. Ayrıca bir e, o bir spot gibi. Serginin ismi ayrıca çalıştırılan bir iş. Yani sergiye hı. bağlı değil. Sergiye bağlı senin için bir nevi sunum yapıyor ve sonrasında... Ya ser... bu, bu şey gibi hani nasıl buradan herhangi bir cümle söyleyebilirim şu anda. Sergin ismi de aslında herhangi bir cümle söylemek için hı hı. bir fırsat o kadar. Yoksa Anladım. sergiye bir gönderme yapan bu tamamen izleyiciye kalmış bir şey. Öyle birebir bir bağlantı kurmak hani gereksiz olurdu. Evet söylediğin gibi 11 gün var. Eğer gezmemiş olanlar varsa rampada neredeydi tamamen akaretlerdeydi. Evet akaretler üzerinde. <gülüyor> evet gezilebilir sergin. Şimdi sergin hakkında e, enstalasyon da denmiş mesela birkaç yerde. Yani bir mekana yerleştirmişsin e, işlerini. Sen bu tanımlamayı doğru buluyor musun bir kere? Nelerden oluşuyor bu sergi? Yani gittiklerinde neyle karşılaşıyor insanlar? Ya öncelikle bu yedi ay, yedi buçuk ay süresince evde bir çalışman vardı. Hı hı. Yani kağıt üzerine yaptığım resimler. Sonra onlar mekana taşınırken mekanda senin bahsettiğin evet bir yerleştirme. Çünkü mekana onlar sadece Birer resim gibi asınladılar. Hı hı. Direkt mekana müdahalenin de bir e, arayüzünü oluşturdular. Hı. Sonuçta yedi buçuk ay boyunca çalıştığım resimleri oraya ve Orada yeniden bir kısmını elden geçirdim. Ya da birbirlerine bağladım. Ya da e, mekana uyguladığım bir takım e, tekniklerle birleştirdim. Hı. Hani Gittiğinizde gördüğünüz şey önceden hazırlanmış bir, bir, bir grup işin. Orada yeniden ele alınması ve tabii ki sadece orada yapılan başka şeyler. Evet, bu, burada aslında e, mekanı göz önünde bulunarak daha önce ne ürettiysen bir şekilde onları dönüşümden geçirdiğini Evet, çünkü bence evdeki çalışma haliyle yani evde yapılan işlerle onun başka bir yere taşınması, e, hatta neredeyse bence resim yapmak kadar bir şey. Çünkü hı hı. Eğer resim yapmak bir, bir tür spekülasyonsa belli bir zemin üzerinde, mekan da aynı şekilde bir zemindir ve Ee, ...önceden hazırlanmış işler de olsalar... ...yeniden speküle edilebilirler... ...ve o, o mekana bağlı olarak... ...bu yani şu anlama geliyor... ...mesela aynı işlerle başka bir mekana gidip... ...başka bir spekülasyon... Hı hı. E, ...başka hikayeler ya da daha kabaca söylersek... Çıkar, ...çıkarılabilir. Yani speküle edilebilirlerden ziyade speküle edilmelidirler... Evet, Dem evet, evet. ...demeliyiz çok, çok belki. Çok doğru. Evet, aynen bir yandan, evet. Bu speküle etme meselesi... ...yani işlerini aslında... ...peki şu anlam çıkıyor... ...yani işlerin o zaman teker teker... Bir şey ifade etmiyorlar mı yani biri baktığında? Yani bence herhangi bir şey bu masanın üzerinde de gözümüze takılacak herhangi bir şey bir anlam ifade ediyor. <gülüyor> bu anlamda kendi kendi başlarına çalışmaları üzerine de tasarlandılar. Yani yine de resim yaparken o resmin sadece kendi sınırlarıyla ilgili kendince bir takım düşüncelerin buna dair e, uyguladığım <gülüyor> teknikler söz konusu ama... Evet, aslında orada bir bütün söz konusu. Onlar sadece o bütünün, o cümlenin çalıştırıcıları. Birer parçalar yani. Evet, gerçi Sergi'yi açtım. Bu soruyu hani sormak, seni vazgeçirmek kısmında artık geç ama... ...peki niye böyle bir ihtiyaç doğar? Yani evde çalışıyorken 7,5-8 ay... ...yani çünkü başka türlü... ...yani bu aslında işlerini gözden geçirmenin anlamına da mı geliyor Çok mesela? Çok güzelce, bu, bu, bu söylediğine aynen katılırım. Ee, ama buradaki başka bir hikayede... <Gülüyor> ...az önce söyleyecektim ama unuttum. Unuttum. <gülüyor> evet. Başka hikaye aslında yani e, neden hani insanlara göstermek istersin işini diye merak ediyorum. Şimdi neden insanlara göstermek istiyorsun? Bir kere bunu bilmem. Bu bir. Yani bilmek istemem. Hatta bütün çalışmanın kendisi o işi neden yaptığımıza. Çünkü neden yaptığımıza karşılık gelen bir şeye denk geliyor başkaları. Hı hı. E, bu zaten bütün çalışma bu, bu bunun saklanması ile ilgilidir. Çünkü çalışmanın içinde... Hem bir başarma isteği ve buna bağlı bir takım ego, egoistik durumlar vardır. Onların her zaman ile ilgili olan bir şeydir aynı zamanda çalışma. Yani başkalarına gösterme istemek aynı zamanda hı. sadece ego ile ilgilidir. Başkalarına gösterme istemek bir cümle kurmak ve hani şu anda bizim yaşadığımız durumlarda başka bir olasılık ya da başka bir enerjiyi işaret etmekle ilgilidir. Ve hepsi de birlikte çalışır. Hepsi de birlikte çalışır. Yani evet benim hani niye göstermek istersin? Çünkü işlerini işlerimi görüp beni beğenmesini isterim. Az önce söylediğim ego diye kabaca bahsettiğim şey. Hı hı. İkincisi de kendimce, e, kendimce bir enerjim vardır ve bu enerjinin yansıtılması ve başkalarına aktarılması gibi de bir sorumluluk vardır. Bunun gibi bir şey. Evet. Peki istersen birazcık buradan çıkalım meseleyi. Nasıl? Odadan mı? Evet, odadan oluyor aslında. <gülüyor> Oradan geri buraya sokacağız. E, Hazavuzu ile de devam ediyor musunuz? Bunu sordum. E, Hazavuzu ile aslında ben de tam bilmiyorum. Sen tam Yok canım tabii ki devam ediyoruz. Şu an e, bir, iki üçüncüsü de muhtemelen yoldadır yolda. Tabii tabii. Devam ediyoruz. Sadece şu an motorları biraz sessize aldık ve e, mesela sergiyle ilgili konuşmalarımızda da benim bu kadar zaman ayırabilmem ve aynı Hı -hı. zamanda mekanda çalışabilmem de biraz uyumasına. Kendince dinlenmesine bağlı. Çünkü o zaman bu işle daha fazla yoğunlaşabiliyorum. Şimdi hemen mesela benim açımdan sergi bitti ve şimdi Hazabuz'u zamanı diyebiliriz. Anladım yani Hazabuz'una belki de hani bu enerjini buradan kusmuş olman ve oradan da daha iyi bir Hazabuz olacak mı mesela? Şimdi? Ya yaşasın çok iyi bir şey söyledim. Çünkü sergide de çalıştığım hep mesela sergi belli bir aşamaya geldikten sonra aslında ölür. Yani sergiyi yapan için ve ölmesinin anlamı aslında o sergiden çıkan enerjinin başka bir şey aktarılmasıdır. Mesela bu hem daha sonra yapılacak sergiler için bir enerjidir, onu saklarsın. Enerjinin içinde mesela ne bileyim aklına bir takım fikirler gelir orada uygulamadığın ama daha sonrası için bunları uygulamak üzere bir kenara kaldırsın. Hı. Aynı Hı. şekilde oradan gelen enerjinin e, başka bir şey aktarılması ki burada mesela Hazavuzu benim için burada listenin ilk sırasında yer alıyor. Hı. Böyle bir şey söz konusu. Evet peki e, şunu da sormak istiyorum. Şimdi işler e, ben gördüğüm için belki hani, tam da yabancılaşıp da acaba sen tam olarak dinleyene bir şey ifade ettin mi işler hakkında söylediklerini Anlatalım biraz. <gülüyor> evet biraz işleri anlatsak aslında gerçekle. Şimdi e, Tankut'un yazısı, Tankut Aykut'un yazısında e, kağıt kullandığından e, özellikle bunu <gülüyor> vurgulamış. Yani aslında çok da herkesin e, alışık olduğu bir... Medi, ama hazır e, kağıt kullandı kullandığımı söylemişken yani bir şey, Hı. bir ufak bir anoktoz aktarmak istiyorum. Hı. Açılışa gelenlerden birisi benim e, sergi için hani ufak bir eleştiride bulunmuş. Bir tanesi daha da ilginç onu da söyleyeyim. Arkadaşı tuhaf bir kübizmi uyguladığını söylemiş. Yani böyle bir şey. Hı. O da bunlar iki, iki kafadarlar. Biri de daha çok kağıt iş olsaydı daha iyi olurdu demiş. Ben duymadım ama Hı. evet sadece kağıt kullanıyorum neredeyse bütün sergide. Sadece kağıt kullanıyorsun. Anlaşılmıyor <gülüyor> ama dışarıdan. <benim> <gülüyor> Galiba öyle bir sorunum var. Evet. Sergi gezdiğinde esasında benim e, açılışa gelmiştim. Sonunda bir daha gezme fırsatı bulmadık ki aslında açılış hangi birazcık da güme gittiğinde düşünüyorum. Evet. E, algı kırılmalarından e, dolayı. Orada hani kokteyl havası da olduğu için. Yani açılışa zaten içki içip içki içip insanları görmeye gidilir tabii ki. Evet. Sonrasında görme fırsatım bir daha olmadı ama benim e, gördüğüm en azından aklımda kalan ve hani sizinle söyleşi alıp alamayacağımdan da çok hani emin değildim ama evet. eğer alırsam e, soracağım sorulardan biri bir kere e, şey zorlamasına hiç girmedim bu sergiyi hangi sıradan izlemem lazım acaba işte soldan mı başlayalım sağdan mı başlayalım yoksa hani <gülüyor> e, nedir diye bu da aslında mekanı bir toptan e, kullanmandan az evvel de bahsettiğimiz işlerin zaten mekana göre e, dönüşmesinden bahsediyoruz evet, bir yandan da esasında hani ı, insanın Normal algısını ve alışkanlıklarını da bozan bir yerleştirme mesela hani insanın göz hizasında değil yani çok da rahat gezilebilir bir sergi değil Hı. bir yandan böyle bir mekan kullanım var bunun haricinde mekanı çok da seyirlik bir işin içerisindeymişiz değil. Hissiyatıyla e, geziyorsun sonuna doğru bir benim panik odası dediğim senin muhtemelen bir geceni geçirdiğin ve duvarları e, boyalarla <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, nedir mekanla dert aslında onun sorası var. Ya mekanlı dert daha çok hani e, resmi sınırların dışına çıkmakla ilgili çok ilk Hı. basitçe ve kabaca ve herkesin anlayabileceği şekilde söylenecek şey söylenebilecek şey bu. Ama asıl yani benim mekanda kurduğum ilişki kendi çalışma mekanımda da yani evde çalışırken de bana göre resim hani kağıt üzerinde yapılan bir şey değil daha çok onun koşulları yani çevresinden oluşan bir şey ve az önce de konuştum spekülasyon speküle etmek söz konusuysa <gülüyor> söz konusuysa evet speküle etmek söz konusuysa bana göre resim zaten çevresinden geliştirilen bir şey yani bütün o koşulların speküle edilmesiyle. Kağıtta ortaya çıkacak şey e, ortaya çıkıyor. Bu anlamda zaten çalıştığım yerde mekanı bu türden bir bağımlılık... ...bağımlılık neredeyse... E, ...bir tür zorunluluk gibi. Çünkü o bir kaynak. Yani resmi yapmak için ben onu, onun çevresini ve koşullarını bir kaynak olarak kullanıyordum. <gülüyor> bu kaynak olarak kullanmak... evet. Bir yandan zaten işlerin dönüşümü kısmında Sen zaten... uzun konuştum, ne, ne sorduğunu ve <gülüyor> ne sorduğunu anlattığımı hatırlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Kısmen, ona şimdi belli cümlelerle geri dönmeye çalışıyorum. O, bu kısımdan aslında bahsetmiştik hani işlerin de zaten ondan beslendiği kısmı. Ama hani e, ben yine de zorlayacağım buradan soruyu. Tamam. Hani bu çünkü bana e, esasında değerli geliyor. Çok da aslında sergi gezmeyen bir insan olarak belki de bu, ben kadar, de bu kadar çok hmm. şaşırıyorum. Yani e, o sınırları aşma durumu esasında hani evden galeriye çıkmak dediğim e, yere de e, denk geliyor aslında hani evet dışarıdan etkileniyor vesaire ama senin bir şekilde orada dışa vurduğun yani dışlaştırdığın şey e, esasında çok da belki de galeri e, duvarının da içine sığmıyor diyebilir miyiz? Ya şöyle söylemeliyiz. Bence bu sokağa çıkmak gibi aslında ayrıca sergi yapmak ya da sanat, sepet bu işlere dahil bir durum değil. Hı. Sonuçta sokağa çıktığında da senin söylediğin anlamda sınırları zorlayabilirsin. Hı hı. Ya da tamamen sokağa bir tepki ya da oraya uygun bir refleksse bağlı olarak bir şey yapabilirsin. Aslında Anladım. bir galeriye çalışmak ve bu bu türden bir refleks vermek aslında şey... E, özel olarak bu işe ait bir iş değil. Anladım. Zaten o hani yaşamı sürdüren bir şey gibi. Evet. Galerinin de aslında kendi imkanlarıyla bir kere daha yüzleştiği bir sergi e, olabilir ki. bu. Tabii Karşılıklı bir durum yani. Çok doğru çünkü bence sergi yapan mekanı zorlamalı ve galeride bundan bir şey öğrenmeli. Hı -hı. Çünkü e, o zaman her şey biraz doğru olurdu. Yani az önce sokağa çıkmakla ilgili söylediğimiz şey de mesela e, bu sergi için hani yapabileceğim en iyi şeyin daha sergiye hazırlığına başlamadan önce düşündüğüm yanlış bir şey. Bana göre yanlış. E, zaten halihazırda hazırda yaptıklarımın dışında bir şey yapmak mesela. Hı. E, bunun hani benim O sergiyi yapıp bu galeride çalışmamla Bağlantısı aslında sergi yapılırken her Galeride bu anlamda zorlanırsa o da kendini Bu yönde esnetmek zorunda kalıyor evet. İki taraf için aslında birlikte çalışan Bir şey evet. Peki bundan sonrası zannedersem Hani ne olacak gibi bir soruyu sana sormak <gülüyor> Bilmiyorum bana sorma İstemiyorum zaten <gülüyor> <gülüyor> evet sormayacağım da ee, Kaçıncı sergiydi aslında onda söyledi bu dördüncü sola sergi dördüncü evet, solu her sene de bir tane yumurtlıyorum şu ana kadar dört senedir yani evet sene de bir senin işlerine maruz kalmak <gülüyor> çok yani, iyi şey evet. peki güçlü çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim, ederim davet için. için ve bu akşam için görüşmek üzere çok sağ oluyorsun <gülüyor>